Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli Belini sarmayalı Gözünün içinde durmayalı Aklının aydınlığına sorular sormayalı Dokunmayalı sıcaklığına akarlının Yüz bekler beni bir şehirde bir kadın Aynı daldaydık aynı daldaydık Aynı daldan düşüp ayrıldık Aramızda yüz yıllık zaman Yol yüz yıllık Yüz yıldır araca karanlıkta Koşuyorum ardından... ...9.59 Temmuz...